Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Efendim bugün 2. Avrupa Devlet Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'ndan bahsedeceğiz. Hocam... Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Evet, 24-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Evet. Ee, aynı zamanda biraz da yüksek yapılarda güvenlik konusunu ele alalım. Ee, uygun görürseniz evet. bugünkü programda. Evet. Belki de e, çıkışta da bu Irak ve Suriye'den e, savaş ortamından kaçan aileler sorununa, insanlar sorununa... Kısaca değiniriz çünkü evet. orada da çok ciddi bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Evet, ee, büyük Aynen. acılar yaşanıyor. Evet. Ee, kış yaklaştı. Evet. Havalar soğumaya başladı. E, sayı her gün artıyor. Sayı her, her gün nereye varaca? E, bu sabah hatta e, açık radyoda dinledim. 500 bine varma ihtimali, i̇htimali bile var yani. Bile var. Bütün, evet. bütün o Kobani çevresinin Göçme olduğu gibi göçme var. ihtimali <gülüyor> var. Ciddi bir insanlık felaketiyle karşı evet. karşıyayız evet. ve orada da herhalde hepimize düşen görevler olsa gerek onu da programımızın içinde mutlaka ele alacağız. Evet. evet, 2. Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Evet. Biz bunu programlarımızda kısaca duyurduk evet. Evet. dinleyicilerimize, özellikle de ilgilenecek dinleyicilerimize. 24-29 Ağustos tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da evet. düzenlendi ve beş gün boyunca sürdü. Nasıl izlenimleriniz? Evet. İyi oldu mu hocam? İyi oldu bence. Ben isterseniz genel bir bilgi vereyim konferans hakkında. Şimdi bu ikinci Avrupa Deprem Mühendisliği ve e, Sismoloji Konferansı aslında e, iki konferansın e, bir arada toplanmasıyla e, yapıldı. E, bu konferans bir yandan 15 Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı. Yani e, bizim de ülke ülkemizde... ayrı ayrı düşündüğümüz zaman Evet değil mi? Evet yani bir tanesi deprem Mühendisliği Konferansı 15si Evet. Bir de Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 34. Genel Kurul Toplantısı. Onlar öyle ifade ediyorlar. General Assembly diyorlar. E, bu konferanslar aslında her biri dört yılda ayrı ayrı yapılırdı eskiden. 2006'dan itibaren sekiz yılda bir olmak üzere, yani iki konferans döneminde bir olmak üzere birlikte yapılması kararı alındı ve ee, i̇lk e, ortak konferans 2006'da Cenevre'de yapıldı. İşte 8 sene sonra 2014'te de burada ikinci Avrupa Deprem Mühendisliği konferansı oldu. Aslında biraz önce dediğim gibi bu e, deprem mühendisliği konferansı olarak ilki 1964'te yapılan konferanslar dizisinin 15.si. İlk konferans Üsküp'te yapılmıştı. O meşhum 1963 Üsküp depremini. Hemen, hemen sonra. Bir sonra. Evet. Zaten e, o yıl aynı zamanda Avrupa Deprem Mühendisliği e, Birliği'nin kuruluşudur. O, yani o deprem sonrasında kuruldu. Kuruldu. Evet. E, hemen bir e, şey yapayım. Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği'nin... Son 15 yılda genel sekreterliğini yapan değerli arkadaşımız Profesör Atilla Ansal da bu konferansın sonunda yapılan e, olağan toplantıda Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği'nin başkanlığını Başkanlığı. seçildi. Yani dört evet, Mikrofonlarımızdan süreli, hemen evet, tebriklerimizi iletelim. 4 yıl süreyle evet. Evet, gelecek konferansa kadar. E, başkanlığı yapacak. Gelecek konferansında yeri e, tespit edildi. Çünkü her konferansa bir sonraki bir sonraki belirleniyor. Belirleniyor. Haziran 2018'de Yunanistan'da Selanik'te yapılacak. Hı. Gene yakın bir evet. <gülüyor> kentte yapılıyor. Evet. Selanik güzel bir kenttir. Benim çok, benim çok sevdiğim bir Değil kenttir. Mi? Çok ziyaret etmiş etmişliğim vardır. İzmir'e çok benzer. Evet. Sanki böyle. Evet kordonuyla vesaire. Her şey ile. İkinci kordonuyla vesaire. Evet. Almışsınız oraya evet. yapıştırmışsınız <gülüyor> gibi. Evet. evet. Aa, konferans başarılı geçti denilebilir. Ee, büyük bir konferans. Bakın bazı sayılar vereceğim. Ee, konferansın büyüklüğünü e, göstermek üzere. Ee, toplam yaklaşık olarak 1500 kişi katıldı. Ee, 750 sözlü bildiri Sunuldu. ...sunuldu. 600 civarında da poster bildiri sunuldu. Evet. O poster bildiriyi... ...bir daha yani evet. başka programımızda da... Evet. ...açıklamıştınız. Evet. Efendim şimdi son... ...son zamanlarda yani son epey bir zamandır... ...şimdi... E, ...çok e, talep olduğu için bu konferanslara... E, ...bütün... E, ...bildirilerin... ...kabul edilmiş olsa bile yani... E, ...sunulmak üzere... ...sözlü olarak... ...sunulma imkanı olmuyor. Yani e, zaman yetmiyor. Yetmiyor. Mesela bakın biz bu konferansta 10 ayrı salonda simultane olarak paralel oturum yaptık. Ona rağmen işte bu 750 sözlü bildiri ortalama 12 dakika süre verilebildi. biliyor muyum? Evet. Eee ki bunlar hepsi ciddi e, akademik yani detaylarla, aslında, teknik işte 12 detaylarla. 12 dakikada ne kadar sunulabiliyorsa. Evet. Yani e, tabii hiç kolay olmuyor. Evet. özetliyor şeyciler. Tabii ama bunlar basılıyor. Şimdi hem elektronik olarak bir ha, da güzel. şey olarak. Daha ziyade elektronik olarak. Hatta şimdi çok e, iyi imkanlar var tabii. Yani bu open access denilen sistemler var. Şimdi Doğru. mesela biz bunların e, hepsini... Bu open access sistemine işte yükledik bir kısmı da daha daha sonra yüklenecek Herkes ulaşabilir. artık artık bilgi ulaşabilir. şey Tabii. saklanmıyor veya Doğru. parayla erişilmesine gerek kalmıyor. Ee, şimdi dolayısıyla bu e, sözlü bildirilere yani zaman ve yer e, sınırlaması dolayısıyla belli bir sayıda tutmak gereğin zorundasınız işte 750 tanesini ancak sıyıldırdık. E, halbuki işte e, 1300-1500'e yakın aslında ilk başta çok daha fazla şey vardı. Biz bu özetlerini aldık. Bunların bir kısmını eledik. Evet. Kabul edilenlerin e, işte 600 tane civarıda poster yapılmak zorunda kaldı. Ama posterler de güzel oluyor. Şöyle oluyor. E, şimdi 1'e 2 gibi böyle tam şeyi hatırlamıyorum boyutunu. Büyük panolar düşünün. Şimdi bunlar tabii yani elektronik baskı sistemlerinin falan da çok gelişmesiyle çok güzel yapılır hale geldi. Doğru. Eskiden biz bunları çok zorlukla hazırlardık. Evet, yani. Masa üstünde yapılabilir e şimdi, hale evet, geldi. Evet yani görüyorsunuz şeyde veriyorsunuz işte gidiyorsunuz o şey baskı şirketlerine değil evet. basıyorlar Tabii. size. Alıyorsunuz katlıyorsunuz bir kutuya koyuyorsunuz yanınızda götürüyorsunuz. Götürüyorsunuz. Ee, bunun avantajları da oluyor posterin. Mesela işte bir gün boyunca orada kalıyor diyelim. Siz başında duruyorsunuz. Belli zamanlarda bunlar içinde özel e, saatler ayarlanıyor. E, yazarları başında bulunuyor. Gidenler orada, yazar da orada soru soruyorlar, bakıyorlar. Bir bakıma sözlü sunumda <gülüyor> çok sınırlı kısımda... Dakikayla... <gülüyor> on iki dakikayla sunumdayken... Bir daha iyi bile olabiliyor iyi doğru, yani. E, tartışılabiliyor vesaire. Evet. E, böyle bir şey. E, dediğim gibi aynı anda on salonda olmak üzere toplam 140 oturum yapıldı ciddi rakam çok Evet e, Bu 140 oturumun e, 40 tanesi özel oturum 31 farklı konuda e, Özel oturum derken e, Efendim özel oturum derken şunu diyoruz e, <gülüyor> bu konferanslarda bizim bu konferansımızda da biz e, genel olarak organizatörler olarak oturumları genel oturumları düzenliyoruz Ancak ee, şöyle bir sistem de vardır. Belli araştırmacılar, yani üst düzey araştırmacılar, çevresi geniş araştırmalar diyorlar ki ben şu falan konuda özel bir oturum düzenlemek istiyorum. Bu konudaki en iyi şeyleri... Bir araya getirmek istiyorum. Hatta kendisi e, şey oluyor, deklare ediyor. E, Moderasyonunu yapıyor. Ha? Evet, yani, yani. evet moderatör aslında evet. manasıyla kendi bir bildirileri seçiyor hatta biz daha sonra onaylıyoruz yani organizasyon komitesi olarak böyle 31 tane şey oldu özel oturumda 40 tane oldu yani bazı bazı konularda birden fazla evet özel oturum oldu deprem mühendisliği alanında genel oturumlardan 19 ayrı konuda 65 oturum yaptık deprem mühendisliği alanında. Bu ortak konferansın deprem mühendisliği kısmında kısmıyla sismoloji kısmında ise 23 ayrı konuda 35 oturum yapıldı. Yani 40 özel oturumu da sayarsanız toplamı 140 ediyor bunların. bunların dışında her sabah bir keynote lecture yani özel davetli konuşmacı bu genel toplantı olarak yapılıyor. Evet. Bu şöyle efendim. Şimdi bu keynote lecturer'lar beşi genel. Yani aslında hem sismoloji hem deprem mühendisliğini ilgilendiren ortak konular da var. Bunların beş, beş tanesi ortak konuda şeyler oldu. Dört tane de deprem mühendisliğinden dört tane şeyden e, her sabah iki tane konuşma yapıldı. Birincisi genel. İkincisi ya deprem mühendisinden ya sismolojiden. sismolojiden. Bunlar o konuda dünyada en önde gelen. Yani Avrupa'da diyelim bu durumda. Dünya, Avrupa dışından da vardı gerçi. O konularda mesela bu bağlamda Türkiye'den de bir konuşmacı Profesör Mustafa Erdik bu ortak ...konuda, sismik risk konusunda... ...çok güzel bir prezentasyon yaptı. Bunun dışında... ...her oturumda... ...hemen hemen hepsi değilse bile... E, ...her oturumda... E, ...konuya özel, özel konuşmacılar vardı. Mesela bunlara team lecture diyoruz yani... ...tema konuşmacı. Mesela bir konuyu diyelim... Örnek vereyim. Yüksek binalar konusunda bir oturum düzenleniyor. Düzenledik. Bununla burada altı yedi tane bildiri vardı. Bunun öncesinde bir konuşmacı da o konuda team lecturer olarak konuşuyor. Mesela örneğin yüksek binalar konusunda ben konuştum. Evet. Örnek olarak veriyorum. Ee, böyle 40 tane e, şey oldu 24 tane deprem mühendisliğinden 16 tane sismolojiden olmak üzere yani bu rakamlar da gösteriyor ki epey yoğun bir e, e, faaliyet, faaliyet oldu, oldu. bunların dışında pek çok toplantı yapıldı bu e, böyle büyük konferanslar insanları çeşitli yerlerden bir araya getirince için tabii. çeşitli komite toplantıları yapıldı mesela Avrupa deprem mühendisliği e, İçinde bizim e, pek çok e, sayısını tam hatırlıyorum 15 civarında olsa sanırım, çalışma grubu var özel çalışma grupları bunların toplantıları oluyor bu vesilelerle işte mesela lütfü kuruların o imkanı var küçük küçük toplantı odaları var bir arada boş zamanlarda mesela öyle vakitlerinde şurada burada veya bir araya gelip bir araya, araya işte hem yemek yerken konuşuluyor vesaire. Efendim dergilerin e, işte e, yazı kurulları bir araya geliyor. Mesela Avrupa Deprem Mühendisliği'nin e, çok önemli giderek e, geniş kabul gören bir e, dergisi var. Resmi yayın organı, bilimsel resmi bilimsel. yayın organı. Bölücüne Worldquake Engineering diye. Jürili. Efendim jürili kabul ediyor herhalde. Evet evet. evet. Yani onların editorial board'u evet. var. Evet. Bunun e, evet. genel editörü Mustafa Ansal şey Atilla Ansal'dır. Evet. Evet, evet. Telef telefonumuzu evet. kapatmayı unuttuk. <gülüyor> önemli değil, rica ederim hocam. Evet. evet. Ee, ben de 2003'ten beri onun yazı kurulundayım, yani, boardunda. Mesela bunların toplantıları yapılıyor. Bunlar önemli toplantılar, bir takım kararlar alıyoruz vesaire. Ee, bunun gibi pek çok toplantı yani sayısını tam hatırlayamadım. İşte bu dediğim gibi Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği'nin çalışma grupları var. ...işte ben de birkaç tanesine... ...katıldım çünkü Onlar bir çalışma gruplarının ...üyesiyiz vesaire. Yani çok yoğun bir... ...şey oldu. Yalnız oturumlar... ...değil dediğim gibi. Artı tabii... E, ...bu... bu ...toplantıların belki de en güzel tarafı... ...işte pek çok dostunuzu, ahbabınızı... ...bir arada görebiliyorsunuz. Her zaman göreme imkanı olma, olmadığını. İşte onlarla ayaküstü de olsa... ...sohbet ediyorsunuz. Bazen süre. uzun süren evet. sohbetler de yapabiliyorsunuz. E, güzel gençler için de... ...iyi bir şey... Yani ben hatırlarım, ee, ilk mesleğe bu işe başladığımda dünya konferansları tabii şimdi iki kadar kalabalık değildi. Oralarda çok enteresan şeyler kazanmışımdır. Böyle önemli insanlarla, ayaküstü yani, bile olsa gelerek, konuşsanız, on dakika bile konuşsanız o çok büyük bir nimet tabii yani evet. gençler için. Ee, ben mesela ilk konferans, e, yani işte 40 yıldan fazla, 41 yıl önce... ...Roma'da Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı'na katılmıştım... ...1973'te. 41 yıl olmuş. O zaman işte... ...çok kalabalık yoktu tabii yani... ...bu kadar kalabalık yoktu. O zaman diyelim... Belki bu kadar da önem verilen bir şey... Yok değildi. çok önemli. Öyle mi o zaman Şimdi efendim mesela... ...şimdi deprem mühendisliği alanında... ...yayın yapan beş tane çok önemli e, dergi var mesela. Bilimsel dergi. Dolayısıyla e, onlara gönderiliyor bütün şeyler. O zaman dergiler mesela 73 tarihi itibariyle sadece bir tane dergi vardı. Onun için deprem e, konferansları, o konferansların kitapları yani oradaki sunulan bildiriler sayıca da az olduğu için bildiriler çok daha tafsilatlı olur, Tafsilat. Detaylı olunurdu. Uzun, de tabii uzun yetişim olurdu. bu kadar kolay değildi. De. Onlar onlar önemli referans kaynakları evet. olur. Şimdi o kadar değil. Yani şimdi dergiler çünkü... Hele dergilerde de elektronik e, basım... Yani elektronik e, eşriyat diyelim... Öne çıktığı için... Dergilerde şimdi çok sayıda şey basılıyor. Fiziksel olarak hatta bazı dergiler... E, artık e, hard copy basmıyorlar. Yani kitap basmıyorlar. Hepsi internette. İnternette. Evet. Dolayısıyla... Ee, o taraf yani çok değişti tabii, tabii. 40 yıl içinde dünya her alanda değiştiği gibi. Herkes birbiriyle her an görüşebiliyor. Da. Şimdi tabii korkunç tabii. bir şey var. Yani istediğiniz zaman istediğiniz dergi, dergiye ulaşabiliyorsunuz. Dergilere özellikle üniversitelerin kütüphaneleri bütün dergilere neredeyse abone. Eğer siz üniversite öğretim üyesi veya işte asistan da olsanız, üniversitede çalışan bir kişiyseniz... Bütün dünyadaki bütün dergilere neredeyse erişebiliyorsunuz. Bundan daha büyük nimet olabilir mi? Elbette. Yani e, giriyorsunuz e, Google'da arar gibi e, onun kendi Googleları var diyelim yani oradan arıyorsunuz buluyorsunuz buluyorsunuz doğru. Böyle bir şey çok şey oldu. Sonuç olarak konferans iyi oldu. Türkiye içinde iyi bir sınav oldu diye düşünüyorum. Tabii şunu da eklemeliyim Türkiye'den de çok sayıda katılım oldu. Öyle mi? Hiç şüphesiz. E, Türkiye'de yani çok da güzel bildiriler sunuldu. Türkiye'de tabii deprem mesi gelişiyor. Yalnız büyük şehirlerde değil. Anadolu'da da artık belli merkezlerde çok güzel gelişmeler var. Genç çok e, değerli e, öğretim üyeleri bu alanda gelişiyorlar. E, işte master doktora programları yapıyorlar. Her yerde değil, yaygın değil ama belli merkezler artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tabii büyük üniversitelerde çalışmalar devam ediyor. İşte onların da kendilerini gösterebileceği bir platform oldu. Gerçi bu yani bir Türklere bir özel ayrıcalık tanıdığımızı söyleyemem yani aslında bu çünkü uluslararası bir konferans. Ama böyle bir evet. ilginin olması tabii son tabii. derece önemli ben ve çok, sevindirici. En çok İtalya'dan katılı oldu. Sonra İran. İran son zamanlarda muazzam çalışıyor. Yani daha doğrusu destek de çok fazla. İran'da bilimsel e, konulara maddi destek e, çok arttı. Dolayısıyla Herkesi gönderiyor İran, İran hara araştırma yani. kurumu vesaire devlet bilmiyorum. Bunda da herhalde İran depremlerinin de bir etkisi var olmuştur, ama, olmuştur. Tabii tabii özellikle Bam depremi hatırlarsınız. Bam depremi. Ondan sonra çok, çok iyi şey verdiler, çok önem verdiler yani destek bakımından. Şimdi e, yani ben işte o iki iki üç e, uluslararası derginin yazı kurulundayım. İşte devamlı bize yani hakemlik yapmamız için şey gönderilir. Yani İranlıların sayısı o kadar çok ki. Allah Allah. Evet. Evet. Bu sadece bu alanda partiyor. değil o zaman değil mi? Yani genel bir... O, o konuda bilmiyorum tabii bilgim yok. Evet. Ama yani İranlılar son zamanlarda büyük bir hata kattılar. Bilimsel çalışma, çalışma bağlamında. Hakkımdan. Yeni üniversiteler veya eski üniversitelerin yeni bölümleri kuruldu. Yani eskiden bilmediğimiz şimdi üniversiteler var ismini bilmediğimiz vardı belki o üniversiteler de hani canlı değil. Ama uluslararası evet, alanda evet. bir etkisi evet. olmayan herhalde ee, üniversiteler. Böyle gelişmeler var tabii. Evet. İtalyanlar çok çalışıyorlar. İtalyanlar gerçekten çok da güzel çalışmalar yapıyorlar. Yunanlılar işte aktif yine tabii. Yani çünkü Aslına bakarsanız Avrupa deyince üç tane büyük deprem ülkesi say sayabiliriz. Bunların aslında deprem tehlikesi bakımından en önemlisi hiç kuşkusuz Türkiye. Türkiye değil mi? Evet. Daha sonra da işte Yunanistan ve e İtalya. İtalya. Evet. Biraz Balkanlar ama Balkanlar tabii işte eskiden Yugoslavya falan çok daha aktifti. Yani Yugoslavya varken. ...bu dağıldıktan sonra tabii... ...onların güçleri de dağıldı... ...eski şeyleri kanmadı... ...ne bileyim Sırbistan... ...ırbatlar biraz var... ...yok değil ama... ...eskisi kadar organize değiller... ...işte Makedonlar biliyorsunuz... ...biraz şeydir Makedonya... ...Makedon arkadaşlar epey çalışırlar... ...hala da çalışıyorlar... ...imkanları var... Yani ...imkanları ölçüsünde daha doğrusu... ...ama... Ee, işte Romen, Romenler biraz çalışıyorlar ama eskisi kadar değil. Yani komünist dönem zamanında herhalde daha planlı bir destek vardı sanıyorum. Bilme. Akademinin daha önemli evet, olduğu bir evet. dönem. Yani tabii, mesela tabii. Romenler aslında çok iyi insanlar yetiştirmişlerdir ama son zamanlarda çok sönükler. Yani eski 20-30 sene öncesine göre konuşuyorum. Relatif tabii yani. Tabii. Evet. Evet. E, hocam e, satır başları itibariyle sizin en çok dikkat ettiğiniz ve ya iyi ki bu da oldu dediğiniz e, konular, e, sunumlar. Evet. E, mesela efendim. Mustafa Hoca'nın bir sunumundan evet. bahsettiniz. Evet tabii. E, şimdi e, tabii bilgi çok gelişiyor son zamanlarda. Böyle konferanslarda özellikle bu. İşte keynote lecture'larda vesaire tabii konunun gerçek uzmanlarının konunun bütününü kapsayan böyle genel konuşmalarını dinlemek zevkli oluyor. Hiç şüphesiz. Ee, çeşitli alanlardan biz onları biz seçtik. Yani organizasyon komitesi olarak herhalde iyi bir seçim yaptığımızı da düşünüyorum. Gerçekten okuydu. Ee, Avrupa'da. Ama neredeyse iki yıla yakın evet, bir süredir evet, uğraşıyorsunuz evet. son 6 ayında <gülüyor> ne kadar yoğun olduğunu <gülüyor> evet, evet. sizden ve Atilla Hoca'dan e, e, biraz biliyorum. İyi, biliyor iyi oldu yani o bakımdan bu, bu konuşmalara şeyde iyi oldu. Konular bakımından tabii ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Mesela çok tipik gelişmelerden bir tanesi deneysel çalışmalar çok arttı bütün dünyada. Evet. Yani yani bu büyük yatırım meselesi. Laboratuvarlar her yerde kuruldu. Türkiye'de de var. Türkiye'de de gelişme var. Mesela eskiden bir konuda büyük bir laboratuvarda deney yapılınca işte duyardık deney yapılmış diye ama yani o deney falan görme imkanımız yoktu. Ben bir tanesine gidebilmiştim Avrupa'da bir büyük merkezde. Hani bizzat deney yapılırken orada oldum. Özel olarak planlayarak vesaire. Gözlem yapabildiniz. Şimdi ama nasıl biliyor musun? Şimdi filmleri çekiliyor. Tabii konferanslarda güzel <gülüyor> güzel filmleri gösteriyorlar. Çok <gülüyor> da güzel nefis filmler çekiliyor. Yani bu işi profesyonelce de yapıyorlar. E mesela bu muazzam bir değişim. Yani oturuyorsunuz otur. Zaten bunları konferansta görmez elüzmü yok aslında. Zaten hepsi internette, i̇nternette var. var. Tanıtabiliyor musun? İnternette koyuyorlar. Evet. Ama işte konferans daha ayrıca açıklıyor vesaire. İşte baz... bilmediklerini evet. orada duyuşunu. Tabekrandı anlatıyor evet. onun vesaire. E bu mesela müthiş bir şey. Deneysel e, deney çok önemli tabii bizim işimizde yani ama bu depremle ilgili deneyler basit deneyler değildir. Dinamik deneyler. Sarsma tablası deneyleri ve ona benzer. Evet. Yani şimdi bina kuruyorlar ve tabi tabi giderek büyüyor bu işler evet. yani. Evet. Tabii pahalı şeyler yani her yerde yapılamıyor ama küçük sarsma tabaları her yerde artık şu olmuş durumda. Yani bunlar nispeten ucuz. İmalatı da pek zor değil. Evet. Yani hatta işte üniversitelerdi kendi imkanlarıyla imal edenler bile var. Yani çok da zor patla deve bir şey değil. Eskiden yapılamıyordu bunlar. Şimdi daha daha rahat yapılıyor. Evet. Evet. <gülüyor> Bu mesela çok önemli bir şey. Benim gördüğüm e, bir gelişme. E, i̇kincisi tabii bilgisayarlar o kadar hızlanmaya başladı ki. Yani eskiden e, hayal bile edilemeyen hesaplar, kitaplar yapılabiliyor, Senaryolar evet. düzenlenebiliyor. Her şey. Evet. Dolayısıyla işin eski üst hüsati değişti. Yani büyüklüğü değişti. Tabii, daha büyük problemlere saldırılabiliyor. Bu önemli şeyler tabi. Yani burada tabi bilgisayar direkt olarak bu bilgisayarların gücüyle ilgili bir şey. Evet. Bilgisayarlar bize muazzam katkıda bulunuyor. Bu, bu, bu çağ hakikaten bilgisayar çağı. Her şeyi etkileyen temel neden o. Her şeyi etkileyen temel neden o. Giderek de hiç de durmuyor. Yani bu yazılım ve donanım diyoruz işte software, ve Hardware çok hızlı gidiyor yani. Donanım korkunç hızlı gidiyor. Her sene, tabii, bir önceki senenin birkaç misli hızlı bilgisayarlar çıkıyor. Ee, software o kadar hızlı gitmiyor. Yani yazılım kolay değil. Anlatabiliyor ee, muyum? Her alanda değil. Ama onda da malzeme gelişmeler var tabii. Çünkü o bir insan şeyi yani. De kişinin tek başına veya küçük grupların yapabileceği şey. Hardware artık büyük bir endüstri, bütün dünyada pazar muazzam büyük. Herkesin komputörü var, herkesin telefonu var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bütün dünyada, Türkiye'den galiba nüfustan daha fazla şey var mı? Kullanıcı, kullanıcı, var. kullanıcı tabii. var. Tabii, evet. evet falan yani. Ee, Çünkü bir iş yerinde var, bir evde var. Evet, gördüm, evet, gördüm. evet. Yani e, bu o, şey ama tabii e, bir takım problemler de var hala, e, hala. Ee, deprem zor bir şey yani depremi aha, e, anlamak, analiz dep etmek analiz ve analiz etmek depremin sonuçlarını e, değerlendirmek ve e, araştırma yapmak her alanda çünkü bir de deprem endisi çok geniş spektrumu olan bir şey. Yani. Mesela biz burada ilk defa bu konferansta 19 tane alt konu seçtik. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ona göre oturumları planladık. Planladınız. Hmm. Bu sadece deprem mühendisliğinde. Evet, evet. ki, ki birkaç tane daha da ekleyebilirdik yani. Evet. yani 25'i falan. Tabii sismoloji de herhalde o, bir o kadar. Bir o kadar da var. Tabii. Yani düşünün yani bunlar artık tabii dünya her alanda olduğu gibi istisaslaşıyor. İşte bu 20 konunun her biri birer istisas konusu. 20-25 konu olabilir yani. 19. İ, ister istemez belli alanlarda insanlar şey yapıyorlar, fokus ediyorlar. Bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Bu sefer bir alana fokus eden birisi için genelini kaybediyor. Kaybedebiliyor. Yani özellikle tabii. gençler bir şeyi çok iyi biliyorlar ama bizim zamanımız daha öyle değil tabii. Yani biz her şeyi öğrenmek zorundaydık. Yani böyle bir fazla bir ihtisaslaşma olmadığı her kapının durumda. anahtarı evet. bu, tabii. Şimdi burada iyi tarafı da var kötü tarafı da var. Çok çok ihtisaslaşınca dediğim gibi özellikle gençler başlarını bir yere sokuyorlar dışarı çıkınca hiçbir şey anlamıyor. İşini kaybedebiliyor. Yani bu bütün yani. Ya, bütün konularda bütün böyle. Bütün konularda da böyle burada tabii. Yani Tıpta bu, bile öyle değil mi hocam yani o kadar. Her alanda İnceldi, inceldi, inceldi detaylara indik ki. Hem kötü. Yani doğru. Bunları iyi teşhis edip şey yapmak lazım. Ee, e, yönetmeliklerle ilgili tabii burada çok güzel oturumlar oldu. Avrupa deprem yönetmeliği biliyorsunuz Eurocode. Oraya geçmeyelim hocam. Evet. Bir evet. müzik parçası hay hay. dinleyelim, hay hay. Ee, biraz soluklanalım. Ondan tamam. sonra bunu zaten özel olarak soracaktım yönetmenlikler meselesini. Evet. Evet. evet, şimdi müziğimizi dinliyoruz. Evet. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Bugün programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte sunuyoruz. İkinci Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın bilgilerini Nuray hocadan alıyoruz. 24-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da Lütfü Kırdar'da. Düzenlendi. Evet hocam yönetmeliklere ilişkin evet. e, neler oldu konferansta? E i̇şte Avrupa'nın bir deprem yönetmeliği vardır EuroCode. EuroCode dizisi var on tane EuroCode'un bir tanesi depremle deprem ilgili sekiz numaralı e, EuroCode. Şimdi bu EuroCode'un hemen hemen 2020 20 yıl oldu çalışmalar başlayalı. Ee, ve e, kesinleşmesi rokotların işte 2004-2005 yılında yani 10 yıl önce takriben oldu ama resmi olarak implementation'ı Avrupa Birliği ülkelerinde o 2010'da zorunlu olarak başladı. Şimdi e, ama ilk e, yani tamamlanması itibarıyla de 10 yılı geçti. Şimdi tabii e, Avrupalılar bunu nasıl geliştiririz diye kısa ve uzun vadeli programlar yapıyorlar. Evet. Şimdi bu çalışmalara biz de katılacağız. Aslında biz daha önceki konuşmalarda, e programlarda, programlarda bahsetmiştik. İşte, i̇şte bu Eurokodların adaptasyonu meselesini hala halledemedik. Yani Europe, biz hala e Türk Standartları Enstitüsü ile temas halindeyiz herhalde. E yakında gelişmeler olabilir. E Türkiye Avrupa Standartlar Komitesi'ne üye olduğu için aslında biz de e Türk birim adamları ve mühendisleri olarak bu e, komitenin çalışmalarında yani şartname geliştirme çalışmalarına katkıda bulunma durumundayız. Yani hakkımız var. Oy hakkımız var Türkiye olarak. Avrupa Birliği'nde e, nereye bağlı bu? Bu Avrupa Birliği Kuruluşu değil efendim. Değil. Değil. Bu Avrupa Birliği dışında bir kuruluş. Avrupa kur Kuruluşu. E, Avrupa Birliği tabii tanıyor bunu ve tanıyor destekliyor. Tanıyor ve destekliyor. Evet. Avrupa yani aslında buna e, şu anda 28 üye Ülke Şu, var. E, üye, evet. E, Avrupa Birliği dışından İsviçre var. E, İngiltere. İngiltere Avrupa Birliği'nin içinde. Evet. E, Makedonya'da biz yeni girdik. Yani 2011'de girdik. Ee, ...sanıyorum birisi, bir ülke daha var e, Avrupa Birliği dışında. Çoğu Avrupa Birliği üyesi gayet tabii. Evet, ama yani Avrupa Birliği kuruluşu değil. Değil. Yani. Bize almazlardı. Biz evet. as, asli üye olduk. 2011 evet. Eylül ayından itibaren. Asli bir üye yönüyle olduk. Avrupa ülkesi olmak yeterli. Tabii yani Avrupa yeterli. ülkesiyiz tabii. tabii tabii. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Yani nasıl Avrupa Konseyi üyesiyiz vesaire tabii. yani onun gibi. Ee, Şimdi bu konuda ciddi çalışmalar var. Dediğim gibi Avrupa Deprem Mühendisi Birliği içinde de bu o, gelişmelerle ilgili çalışma grupları var. Mesela bir tanesine ben katıldım. Hatta üye oldum. Yani Türkiye'den üye olarak ben ve e, daha önce bu programa katılmış olan eski öğrencim Doktor Şeref Balat ikimiz evet. üye olduk. Umarız işte bundan sonra biz de aktif katkıda bulunacağız. E, o Komiteyi çalışma grubunu yürüten bir İngiliz, benim çok eski bir arkadaşımdır, Edmund Booth, çok tecrübeli bir arkadaştır, onu o yürütüyor, işte herhalde bir sonraki toplantı Londra'da olacak, oraya da gideceğiz, biz yani bunu takip ediyoruz. ...işte köprülerle ilgili ayrı bir çalışma grubu var... ...köprülerin deprem analiziyle ilgili... ...ben ona da üyeydim hatta biz bir çalışmalar yaptık... ...bir kitap yazdık vesaire... ...2012'de basıldı... ...beş arkadaş o grubun içinden... ...o grup çok iyi çalışıyor mesela işte... ...bunun gibi pek çok daha çalışma grubu var... Peki hocam biz Eurocode 8'i... <gülüyor> evet. ...uygulamaya başladığımız zaman... Mevcut durumda e, herhangi bir değişiklik olacak mı? Yani yeni bir takım e, Efendim, standartlar şöyle, gelecek mi? Şöyle olacak. Mi? Daha önceki şey, programlarımızda da belirtmiştiniz. Şöyle evet. bir hatırlatayım kısaca. Lütfen. Aslında Eurokodların hepsini uyarlamak amacındayız. Yani bizim çünkü bizim mevcut şartnamelerimiz artık yetmiyor. Yani bir şartname Hı -hı. deyince yalnız deprem yönetmenin anlamamak lazım. Mesela betonarme yapılar için ayrı bir yönetmelik. Bizim bir yönetmelikimiz var, fena değil. En çok da betonarme yaptığım, yapı yaptığımız için yani idare, idare, idare ediliyor ama etmiyor. o da eskimeye başladı. En son 2000 yılında revize edildi. E, çelik yapılarla ilgili yönetmeliklerimiz maalesef çok yetersiz. Onun dışında da pek çok alanda inşaatla ilgili yani tasarımla ilgili alanda çok yetersiz yönetmeliklerimiz. Buna karşın buna karşılık ee, ...Avrupa yönetmelikleri bir bütün ve çok iyi hazırlanmış, üniform, bütün her şeyi kapsayan, on tane yönetmelik birbiriyle uyumlu. Rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz özel koşullarınızı. Evet, her şey. Evet. Ee, bunları uyarlamamız gerekiyor. Evet. Bu yönetmelikler e, deprem yönetmeliği de bunun içinde. Bizim deprem yönetmeliğimiz biz bir yandan geliştiriyoruz, o ayrı yani... Tamam. Çünkü hemen bu işleri uyarlamak kolay değil. Kolay değil tabii. Bunun için daha önce de belirtmiştim. Biz bir program yaptık mesela. Dört yıldan önce biz bunları uyarlamamız mümkün değil. Çok elli sekiz tane ayrı parttan oluşuyor. Kısımdan oluşuyor bunlar. Beş bin sayfa tercüme söz konusu. Bilmem, binlerce binlerce alt konu var vesaire. Çok büyük bir iş. Biraz geciktik de biz bu işi. Yani aslında çok önce başlamamız lazımdı bu uyarlama çalışmalarını. Ee, ama bir şekilde başlamamız lazım. Yani bu konuda mühendislik camiası hemfikir. Şimdi biz burada mühendislerle de toplantılar yapıyoruz. Küçük çaplı da olsa üst düzey mühendislerle vesaire. Hatta en sonuncusunu iki hafta önce yaptık. yani Pardon üç hafta önce yaptık. Yani e, ihtiyacımız çok büyük. E, Euro kodu da bu bağlamda şey yapacağız. Ee, tabii hepsi beraber olunca Avrupa deprem yönetmeliğimiz de Avrupa yönetmeliği olacak ama... Bu yönetmeliklerin bir özelliği yerel katkılara da imkan veriyor. İmkan veriyor olması. Yani bunlar çerçeve yönetmelikleri. Siz orada belli alanlarda yerel katkılarınızı koyuyorsunuz. Zaten uyarlamanın şeyi o. o. Ya, bir, Tabii. bir tarafı da o. Ee, o. Onun içinde çok büyük çalışmalar gerekiyor işte dediğim gibi. Yani dört yıllık ben bir şey yaptım. Otuz bin adam saati bulan bir çalışma gerekiyor. Büyük bir organizasyon yapabilirsek ama yapmamız lazım. Türkiye Türkiye'nin bunları yapması lazım. Türkiye hep söylediğim gibi şimdi Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bakın çok ilginç yani. Türkiye'nin genel gelişme çizgisiyle ilgili. Türkiye Türkiye belli alanlarda altyapısı eksik bir ülke. Eğitimi mesela eksik. Yeterli değil. Kendini aşmaya çalışıyor ama aşamıyor. Mümkün değil. Türkiye ...katma değeri yüksek mal üretemiyor. Evet. Hı? Yani ne varsa yapsın... ihracatımızda hattımızda... ...hitek şeyin oranı yüzde biri geçmiyor. Evet. Biz hala kilogram üzerinden... ...böyle tonajı büyük şeyler satıyoruz. Evet. Hani kiloyla ölçüyorlar şimdi. Evet işte yani birçok ülkenin yani, terk ettiği tekstil... ...bizde mesela, en önemli ihraç... Türkiye hep deniyor ya yani 10 bin dolar sendromunu e doğru işte bir yere kadar gelişiyorsunuz bir yerden sonra olmuyor. Şimdi Türkiye'de işte mesela demin programın başına sözünü etti yüksek binalar yapıyoruz. Yüksek binalar yapacak aslında tam sağlam bir altyapımız yok. Yapıyoruz ama e biz. Gördük işte hocam yani, yani dün bir rüzgar yani, 80 kilometre evet, rüzgar esti evet. bütün inşaat alanlarında problem çıktı. Yani şimdi onun birazdan detaylı konuşalım evet. ama... ...ben şu genel şeyi toplarlığımıza... ...yani Türkiye... ...şimdi hakikaten böyle bir durumda her alanda... ...bu şartname konusunda... ...şartnamelerimiz yetmiyor, mevcut şartnamelerimiz... ...eskidi, yenilemedik... ...ihtiyacı karşılamıyor... ...şimdi paldır küldür herkes bir şey yapıyor... ...yani o kadar bir şey var ki... ...kakafoni var böyle... ...her kafadan bir ses çıkıyor... ...geçenlerde bir e, eski öğrencim söylüyor... ...bir İngiliz mühendisini... ...ya ne biçim demiş zeminle ilgili... Çok önemli bir şeyde danışmanlık yapıyor. Ya bakıyorum demiş Türkiye'deki raporlar. Kimisi Alman şartnamesine uyguluyor. Kimisi euro uyguluyor. Kimisi hiçbir şey söylemiyor. Ne yaptığı belli değil. Belli değil. Ne biçim ülkesiniz siz demiş. Yani adam e, ilk defa karşılaşmış. E, e, çok haklı bu. Şimdi öyle bir yere geldi ki Türkiye. Yani bu ihmallerinin cezasını Çek, çekiyoruz yani gelişemiyoruz işte. tabii. Büyemiyoruz. Artık büyüysek bile çok riskli büyür. Yani yaptığımız şeyler çok riskli. Yapıyorsunuz. Yapabilirsiniz ama tam hakim olmadığınız için konuya yapmak da zorundasınız. Ya pazar onu gerektiriyor. Ya ne bileyim ticaret, kar var vesaire. Yapıyorsunuz ama nasıl yaptığınız biraz şüpheli. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle garip bir şeyin içinde kaldık. Cenderenin içine girdik. Aşamıyoruz kendimizi ve bu gidişler hakikaten bu eğitim düzeyiyle biz high tech mal üretip satamayacağız? Biz kalacağız gibi buralarda görünüyor. Bunu bilmiyorum. Bu kötümser bir şey belki ama bunu aklı başında ekonomistler de bunu... herkes bunu söylüyor zaten. Bu da tipik çok bir şey. Çok kanıtlıyor işte biz... tabi. Yani Hı. tıkandık şimdi biz burada. Yani aşmamız lazım. Eurokotlara girmemiz lazım. Ama bunun arkasında sadece bu şartlar meşhur değildir insan alt yabunsunu eğitim mesleki Kalitesi. eğitim kvalifikasyon, işte yine döndü dö dö aynı şey söylüyor. mühendislikler tabii. vesaire yani kalifiye insanların e, bu işi yapması kalite olgusu insan hizmetinde kalite olgusu ehil insanların ancak bunu yapabilmesi bizde herkes her şeyi yapıyor mühendisler de öyle koskoca yüksek binaları yapanın kim olduğunu kimse sormuyor projelerine mesela. Denetim diye bir şey yok. Ama denetimden önce, öncelikle o insanları kalifiye etmeniz lazım. Arkadaş sen bunu yapabilmen için senin bir lisansın olması lazım. Özel bir şeyin olması lazım. Tabii Türkiye bunlarız. Yani bir anlamda böyle bakarsanız şartname her şeyi çözmüyor. Şartnameniz iyi olsa bile ki söyleyeyim şu andaki deprem yönetmeliğimiz Biz hiç kötü bir şey, güzel güzel bir şartnamedir. Kötü bir şartname değildir. Şimdi onları şu anda çalışıyoruz. Eksiklerini şey yapmak Eğer için... uygularsanız. Ama bunu kim uygulayacak? Tabii. Uygulamacı bakımından Tabii. felaket durumdasınız. İstediğiniz kadar iyi şartname yapın. Şimdi problem oraya gelip tıkanıyor yani. En de sonunda ilk eğitimden başlayarak ta işte mesleki eğitime kadar. Biz ise kızların, on dokuz yaşında kızların başını örtmekle uğraşıyoruz. Evet. Halimiz nedir görün? Evet. yani. Evet, maalesef böyle. Evet. Ee, şimdi hocam e, tabii tam e, bu yüksek e, binalardan bahsediyoruz. Dün biliyorsunuz İstanbul'da bir 80 kilometre evet. hızında bir fırtına çıktı, rüzgar evet. esti. E, e, bütün şeyler o kadar ciddi riskler taşıyor ki inşaat alanları yani birkaç tanesini. Ee, söyleyelim bu programda evet. işte bu Cumhuriyet Caddesi'nde Elmadağ'da evet. tam divan otelinin karşısında büyük bir inşaat var biliyorsunuz. Evet. Hem evet. hastanenin hem eski şan tiyatrosunun bulunduğu evet. yerde. Onun e, önündeki e, inşaat iskelesi rüzgar sonucunda aşağıya e, devrildi ve Allah'tan kimse ölmedi. Ama yaralılar var, araçlar hasarlandı. Bu e, Patronlarının her türlü tedbiri aldık. Bizim herhangi bir suçumuz kabahatimiz yok dediği torunlar inşaatın Vinci, fıldır fıldır dönmeye başladı. Onu da evet, televizyonlarda da izledik. E, e, Merter'de e, keza gene bir başka e, inşaat alanında inşaatın tahta levhaları araçların üzerine uçtu. Onlarca araç zarar gördü. Yani bunun gibi işte Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Şişli, Eyüp, Kadıköy ve Güngören'de çatılardan kiremitler uçtu, bacalar uçtu, ağaçlar yerlerinden. ...söküldü... ...bu yani bir gün hortum evet. oluyor... Evet. ...bir yığın hasarla karşılaşıyoruz... ...yaralanmayla karşılaşıyoruz... ...bir gün bir fırtına esiyor... ...ve çok ciddi bir... ...riskle karşı karşıyayız... E ...tabii yani bu... ...şimdi bunların bazıları belki önlenemez... ...yani bir ani bir büyük bir rüzgarda... dünyanın her yerinde oluyor... Ama evet. ...mesela böyle bir inşaat iskelesinin göçmesi... ...aslında bu bilgisizlikten geliyordur... ...tamamen... Yani ...detayını bilmeden konuşuyorum evet, ama... Tabii. Yani iskelelerin de projeleri yapılır. Elbette. Tabii bunların bunların uygulamalarının şartnameleri de vardır. Bizde, bizde öyle şey yok tabii. Üstelik bizde bilen ehil insanlar da yapmaz bunları. Önüne gelen her şeyi yapar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle özel durumların tedbirlerini almak falan diye bir şey yok ya. Yani. yani. Ona bakarsanız şehir içindeki inşaatlar sürekli tehlike kaynaklardır. Yani bir şeyler düşer bir sürü kaza olur. Yolun üstünden vatandaş i̇şte geçiyor, yukarıdan bir şey düşer. Her gün yeni bir kamyon e, kazasıyla evet. karşılaşıyoruz. Evet. Ve bunlar biliyorsunuz 24 saat kentin içinde evet. fır dönüyorlar. Koskocaman evet. e, damperli e, kamyonlar ve e, yığınla kazaya yol açıyorlar. Haklısınız. Evet. Yani bu, bu, bu bizim özensizliğimiz. E, işte ehil insanların... Çalışmamız, ben her şeyi biraz ona bağlıyorum. Evet. Yani. Hızlı yapın merakımız. Herkes her şeyi her ortamda yapabiliyor. Bu bu kadar büyük şey olmaz, başı bozukluk olmaz yani aslında. Ee, bu rüzgar meselesi dolayısıyla bir şeyi daha ifade etmek isterim. Biz hep depremden vesaire bahsediyoruz, sen yani programımızın ana teması diye ama sen yüksek binalarda rüzgar da çok önemli bir şeydir. Yani şimdi cephe kaplamalarının rüzgar etkisi altında onların dizaynını tayin eden en önemli şey rüzgardır. Bu rüzgar etkilerinin belirlenmesi de o kadar basit bir şey değildir. Hı. Binanın şekline, doğrultusuna, yönüne rüzgarların... Bayağı özel araştırmalar yapılır. Şimdi bunların bir kısmı yapılıyor. Evet. Ama mesela bunları o kadar e birden böyle yüksek bina yapmamıza rağmen bu rüzgar analizlerini ve bunlarla ilgili ...testleri yapacak laboratuvarlarımız yok. Bunlar yurt dışında yapılıyor. Büyük inşaatlarda... ...yurt dışında, İngiltere'de... ...Kanada'da... ...Kanada'da mesela çok... ...merkezi Kanada'da olan çok büyük bir firma vardır... ...dünya çapında. Ama Türkiye'de bir şey yok. Rüzgar testi yapamıyoruz Hayır, yani. Rüzgar tüneli, tüneli yapamıyor. testi Evet. Şimdi binanın modeli yapılır... Yani bu testlerde birkaç açıdan yapılır. Birincisi dediğim gibi bu cephe elemanlarının tasarımı için gerekli olan rüzgar yüklerini tayin, et. tayin etmek için. Bunlar bazen çok önemli olabilir. Türkiye'de deprem olduğu için yapısal bakımdan şey e, deprem daha hakim olduğu için yapısal bakımlar rüzgar pek tayin edici olmuyor. İstanbul ve İzmir'de mesela bildiğimiz kadarıyla. Ama İzmir'deki rüzgar İstanbul'dan daha fazla mesela biliyoruz uygulamalar. Hı. Bir de tabii bu rüzgarda önemli olan rüzgar, deprem gibi 40 yılda bir olan bir şey değil. Devamlı olan. Devamlı olan bir bu şey. Bu rüzgardan dolayı devamlı yüksek binalar titreşirler. Bu da insanlarda insanlar bunu hissederler belli inme seviyelerinin üstünde. Tabii. Tabii biliyor muyum? Ee, i̇şte hani böyle farkında olmadan gider tabii, gelirsiniz. Gider gelirsiniz tabii, tabii. Şimdi bunların uluslararası belli limitleri var. Onları aşmamanız lazım. Bunların hesapları var. Aynı zamanda bunlar bu rüzgar tüneli testleriyle tespit ediliyor. Ben şimdi biliyorum ki Türkiye'de yüksek bina olarak yapılan binaların en azından ortalama söyleyeyim yüzde doksanında bu test falan yapılmıyor. Yapılmıyor. yapılmıyor. Evet. Çünkü bunların bir belli bir şeyi var. Masrafı var vesaire. Tabii yurt dışına göndereceksiniz. Oradan. Yani bu, bu, bu test ihtiyacını bilen ...idrak eden projecilerimiz de... ...sayısı da az. Son zamanlarda biraz artmaya başladı. Ama bir sürü bina... ...hiç farkında bile değil. Mesela bir başka bir örnek... ...atabiliyor muyum? Rüzgar deyip... ...geçmeyelim yani. Rüzgar önemli bir şeydir. Tabii Türkiye'de dediğim gibi... ...binaların dayanım bakımından ikinci... ...planda kalıyor ama... ...yüksek binalarda önemli yine. Tabii. Yüksek binalarla ilgili... ...hazırlamış olduğunuz... Yönetmelik önerisi ee, taslağında. Bunlar... Efendim evet. maalesef bu deprem yönetmeliği hazırladığımız için rüzgar tarafı hala açık. Hala açıkta. Biz evet. 2007 yılında Kandilli olarak e, İstanbul Belediyesi için bir taslak yönetmelik hazırladığımızda bir deprem yönetmeliği taslağı hazırladık. Yüksek binalar için bir de rüzgar hazırladık. O rüzgar yönetmeliği ki büyük ölçüde bizim şu andaki ana bilim dalı başkanımız Profesör Erdal Şafan katkısı vardır. Çünkü o aslında onun uzmanlık alanı. Alanı doktorasından beri. o yani gayri resmi kullanılıyor. Ama Resmi bir doküman değil yani düşünün yani Türkiye'de. Ya yani ona bakarsanız şey de kullanılıyor işte bizim hazırladığımız yani yüksek binalar için İstanbul Belediyesi için hazırladığımız taslak da resmi olarak kabul edilmemesine rağmen defakta kullanılıyor. kullanılıyor. Çünkü ihtiyaç var. Aslında. Tabii. Ama şimdi deprem bakımından şimdi bütün deprem yönetmeliğinin revizyonu daha önce de bahsetmiş. O çalışmalar devam ediyor. Biraz hızlandırmaya çalışıyoruz şimdi. Bir eşgüdüm komitesi kurduk. O komite biraz daha daha önce de evet. evet. İşte ikinci toplantısını geçen hafta yaptık. Şimdi bu yeni yönetmelik kapsamında yüksek binalar bölümü de olacak. Evet. Yani onu çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Yüksek yani binalarda emniyet tedbirleri başka bir konu değil mi? Tabii. Ay evet, o da ayrı bir bu, yönetmelik konusu. Bu bizim konusu. sadece deprem etkileri altında bunun dizaynı için. yani evet. Tasarımı için betonarme meçelik evet. vesaire. ana yapının, yapının tasarımı. Evet tasarımı, tasarımı için. için. Deprem, deprem tasarımı için bizim bu şeyimiz. Ki bu, bu özel bir konu olduğu için artık e, özel yönetmelik gerekiyor. Şimdiye kadar e, genel bina yönetmeliğinin çerçevesinde yapılıyordu ama artık evet. bunun dışına çıktığı anlaşıldı. Giderek daha yüksek binalar yapılıyor. Eskiden yani kırk yıl önce İstanbul'da böyle yapıların yapılacağını kimse düşünmez, kimse düşünmez yani tabii. Çok hızlı Doğru. bir gelişme tabii. Doğru. Bütün dünyada da oluyor. İşte ihtiyaçlar arttıkça bu ihtiyaçlara adapte olmanız gerekiyor. Evet. Onları karşılamanız gerekiyor. İşte biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam programımızın girişinde evet. bahsetmiştik. Irak ve Suriye'deki evet. savaştan kaçan aileler, insanlar... Evet konusunu da programımızın sonunda ele alacağımızı söylemiştik. Sanıyorum bu konuda da bir program yapmamız gerekecek. O da çünkü başka bir afet yani başlı başına Çok ve o afet. insanların korunması, beslenmesi yatacak yerlerinin düzenlenmesi ayarlanması ve bütün bunların da tabii kış şartlarında gerçekleştirilmesi son derece önemli bir insanlık görevi çok, çok ...koyuyor hatlısınız. önümüze... Çok ...ve bu konuda da... ...belki önümüzdeki hafta... ...belki ondan sonraki hafta... ...detaylı bir... Evet. ...program yapmak arzusundayız... ...ama bütün dinleyicilerimize de... ...bu konuda... ...yüksek duyarlılık göstermelerini... ...önermek ve tavsiye etmek... Evet. ...ve dilemek dışında... Ya bunu söylemek şu an... acı ama çok büyük bir insanlık... ...dramının harifesindeyiz gibi... Evet. ...görünüyor evet, yani maalesef. giderek çünkü konuşa şey yapıyor. Yani bu sayının e, böyle yarım milyona falan çıkma olasılığı bile evet. olduğundan söz ediliyor ki bu muazzam bir şey. Evet. Yani bir o kadar insanı e, Türkiye, tamam Türkiye elinden geleni yapıyor yapması da lazım tabii ama e, kolay bir olay değil, değil. yani ki bu bu çok büyük bir e, problem. E, böyle bombalarla falan yan da çözülecek bir şey yok, değil yok, maalesef. Evet. Bu bu, bu, bu, bu. Evet çok haklısınız hassasiyet göstermemiz lazım. Hepimizin evet. bu konuda kamuoyu oluşturmamız lazım. Evet Evet, evet. evet hocam çok çok teşekkürler. Teşekkür Bugün sizinle birlikte 2. Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nı konuştuk. Eylül ayının son altın saatler programında bugünkü programımızın destekçisi Hakan Akalo'da. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Açık radyo mikrofonlarından. Ee, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler